Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati Men يهدي اللَهُ فلا مُضِلَّ له ومن Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluh Ema ba'd Fe inna istaqal hadisi kitabullah ve hayral hadi hudi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem her şer'al umuri muhtesat uha ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin cinner. Bizden olmayanlar şerhinde başkalarını elinden ve dilinden selamette kılmayan Müslümanlara benzemez başında kalmıştık. İbn Mesud radıyallahu anh'ten Allah Resulü ve vesselam şöyle buyurdu. Allah rızıkları aranızda paylaştırdığı gibi ahlakınızı da öyle paylaştırmıştır. Allah dünyalıkları hem sevdiği hem de sevmediği kullarına verir. Ancak dini sadece sevdiği kullarına nasip eder. Allah birine dini nasip ettiği zaman onu seviyor demektir. Nefsim elinde olana yemin olsun ki kulun kalbi ve dili teslim olmadıkça kendisi de Müslüman olamaz. Komşuları vereceği zarardan emin olmadığı sürece kul mümin olamaz.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 Bunu Ahmet bin Hanber, hakim, tarihinde İbn-i Sakir ve Müsned'inde İbn-i Şeybe rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Amr radiyalanmadan adamın birisi ey alan Resulü, İslam'ın en üstünü hangisidir diye sordu. Resulullah ve Vesselam şöyle buyurdu, evet. Müslümanların kişinin dilinden ve elinden selamette olmasıdır. Bunu da sahibi İsnad'da Müslim ve Ahmet rivayet etmişlerdir. Yine Abdullah bin Amr radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Müslüman dilinden ve elinden diğer Müslümanların selamette kaldığı kişidir. Muhacir ise Allah'ın yasakladığı şeylerden uzaklaşan kişidir. Bunu Bukhari, Ahmet, Ebu Davud ve Nesai rivayet etmişlerdir. Ebu Hürer'e radıyallahu anhten gelen rivayette şu lafızla gelmiş. Müslüman dilinden ve elinden diğer Müslümanların selamette kaldığı kimsedir. Mümin, canları ve malları hususunda diğer insanların kendisine güvendiği kimsedir. Bunu Ahmed, Tirmizi ve Nesai rivayet etmişlerdir. Fudale bin Ubeyd radıyallahu anh gelen rivayette de Allah Resulü aleyhisselatü vesselam veda açığında şöyle buyurdu diyor. Müslümanın kim olduğunu size söyleyeyim mi? Müslüman, insanların dilinden ve elinden selametli oldukları kimsedir. Mümin, insanların canları ve malları konusunda kendisine güvendiği kimsedir. Muhacir, Hata ve günahlardan uzak duran kimsedir. Mücahit, Allah'a itaat yolunda kendi nefsiyle mücadele eden kimsedir. Bunu Ahmet İbn-i İbdan, hakim, Tirmizi, Bezzar ve Teberani sahip isnatla rivayet etmişlerdir. Müslim, teslim olan, selamette kılan kelime manasıyla açıklamıştır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu. Yani Müslümanları Dilinden ve elinden gelecek, kendisinden onlara yansıyacak kötülüklerden selamette kılan demek olduğunu bildiriyor. Mümin de eminlik, güvenilirlik ile açıklanıyor. Yani malı ve canı konusunda insanlar bu kimseye güvenir. Yani böyle olmayan kişi imanında kusurludur. Başkalarını kendisinden güvende kılmayan kimse imanda kusurludur. Muhacir. Bu da hecere. Hecir kökünden geliyor. Hecir bir şeyi terk etmek demek. Burada hata ve günahları terk etmek. Yani muhacir, mesela hicret etmek e, asıl itibarıyla e, küfür diyarını, şirk diyarını bir kimsenin terk edip de Müslümanların yanına taşınmasıdır, göç etmesidir. Yani şirk ve küfür diyarını terk etmiş olur. Kişi demek ki e, aslen böyle bir durumda olmasa bile mesela Müslüman bir diyarda olsa veya Müslüman diyara göç etmiş olsa bile bu hicret sürekli devam ediyor demek Yani kötülükleri ve günahı terk etmek. Kötülük bulunan ortamları terk edip e, bunların bulunmadığı ortamları tercih etmek. Mücahidi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a itaat yolunda kendi nefsiyle mücahede eden kimsedir diyor. Yani asıl itibariyle cihat dindeki cihat e, kafirlerle, müşriklerle Allah'ın dininin yüce olması için yapılan savaştır. Yani e, fakat nefsiyle cihad etmeyen kimseler bunu yerine getiremez. Yani Allah yolunda bu cihadı, harp boyutundaki cihadı, nefsiyle cihad etmemiş kimseler yerine getiremez. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a e, hem kahramanlık için, övülmek için savaşan, hem de Allah için savaşan, yani Allah'ın dini için savaşan kimseye ne dersin? Ona Allah kadından bir nasip yoktur buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani amellerin Allah'a halis kılınmasına. Yani bu hadisten... İşte cihat budur, kişinin nefsiyle cihat etmezdir, yoksa harp şeklindeki cihat değil gibi bir mana çıkmaz. Bilakis hakiki mücahidin eğer fiili bir savaş hali yoksa nefsiyle mücadele etmeye devam eden, eğer fiili bir savaş harp boyutu da gerçekleşirse bu durumda da o cihadı e, sırf Allah rızası için, halis kılmak için yine nefsiyle mücadeleye devam eden e, kimsedir ıslık çalan ve alkış tutan müşriklere benzer. Allah Azze ve Celle Enfaat Suresi 35. ayetinde şöyle buyurmuştur. Dahası onların beyt yanındaki yani Kabe yanındaki duaları, ibadetleri yani salatuhum diye geçer. Islık çalmaktan ve el çırpmaktan başka bir şey değildi. Öyleyse küfretmiş olmanız dolayısıyla hak ettiğiniz azabı tadın. Allah Azze ve Celle burada müşriklere hitap ediyor. Onların Kabe yanındaki ibadetlerinin yani Mekkeli müşriklerin o zaman demek ki Kabeyan'daki ibadetleri, namazları ıslık çalmak ve el çırpmak idi. İbn-i Kayyumrahimullah bu ayet hakkında şöyle demiştir. i̇bn Abbas, i̇bn Ömer, Atiye, Mücahit, Dahak, el El Basri ve Katade ayette geçen mükanın ıslık çalmak, tasdiyenin ise el çırpmak olduğunu söylemişlerdir. İbn-i Abbas şöyle demiştir. Kureş Beytullah'ı çıplak olarak tavaf ediyor, ıslık çalıp el çırpıyorlardı. Mücahid dedi ki, Tavafta Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına çıkıp tavafını ve namazını bozmak için ıslık çalıp el çırpıyorlardı. El çırpanlar ve kamış, mizmar veya benzer, yani mizmar derken çalgı aletleri kastediliyor üflemeli çalgı aletleri veya benzeri şeylere üfleyerek ses çıkaranlar da bunlarda benzeme vardır. Bu sadece görünüşte bir benzeme olsa dahi onlara benzemeye çalışmalar sebebiyle bunların da kınanması söz konusudur. Şeyh Ahmed bin el Necmi şöyle demiştir. Allah el çırpmaları ve ıslık çalmalar sebebiyle Kureyş'i kötüledi. Allah birisini ancak batıl ve boş bir işten dolayı kötüler. Bu yaptıkları doğru veya helal olsaydı, Allah bundan dolayı onları kötülemezdi. Onları bundan dolayı kötülediğinden bu, onun haram ve batıl olduğunu gösterir. Yani gerek ıslık çalmak, gerekse el çırpmak bunun haram olduğundan dolayı Allah kınamıştır. Şu dini kurallardandır. Hakkında tehdit bulunan, lanet edilen, Gazap edilen ve yapan kimse hakkında kötüleme bulunan şeyler haramdır ve büyük günahlardan sayılır. Büyük imamlar şöyle demişlerdir. Islık çalma ve el çırpma kötülendi ve azap tehdidiyle yan yana zikredildi. Bu onların haram kılındıklarını ifade eder. İnsanların iddia ettiklerine göre büyüklere saygı ve şanlarını yüceltmek için yaptıkları alkış da haramdır. Çünkü o, Allah'ın kafirleri kötülemesine sebep olan bu tür kötülenmiş davranışlarındır. Alkış batı hayranlarının batıl kafir dostlarından ithal ettikleri şeylerdendir. Çünkü onlar dine aykırı olsa bile her şeyde onları taklit etmişlerdir. Allah en iyi bilendir. Aksırana çok yaşa diyenler acemlere benzer. Said bin Cübeyr Raymollah dedi ki, İbn Abbas radiyallahu Allah Teala'nın Bakara 96. ayetindeki mealen onlardan her biri kendisine bin yıl ömür verirsin ister ayet hakkında şöyle dedi. Bu acemlerin birisi aksırdığı vakit söyledikleri 10 bin, yaşı, 10 bin yıl yaşa sözünden alınmıştır. Said bin Cüberi'den gelen diğer rivayette i̇bn Abbas radyalanma ''Andolsun ki sen onları insanlar arasında müşriklerin müşriklerden bile hayata daha tutkun bulursun.'' Ayet hakkında şöyle dedi. Yani bunu Yahudiler hakkında söylüyor. Evet. Yahudiler müşriklerden bile hayata daha tutkundur diye bildiriliyor ayette. i̇bn Abbas diyor ki ''Bunlar şu kitab ehli olan kimselerdir. Onlardan her biri kendisine bin yıl ömür verirsin ister. Halbuki ömrünün uzatılması... Kendisini azaptan kurtarcı değildir. Bakara 96. ayet. Bu onlardan birisinin aksırması üzerine arkadaşına hez irsal surur i behor yani bin yıl sevinç ve neşe ile yaşayasın diye söylemelerine işarettir. Yani çok yaşa, onlar da demek ki Yahudiler de bin yıl yaşa gibi ifadeler söylermiş aksıran kişiye. Bizim aramızda da, yani Müslümanların arasında da maalesef bu tip herhalde batı taklidinden geçmiş olsa gerek, aksırana çok yaşa derler. Diğeri de sen de gör der. Ee, bu işte onların çok yaşama arzularından dolayı yaptıkları temenniler. Müslümanlara ise Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın sünnet kıldığı şey hapşıran kişi elhamdülillah veya elhamdülillahi ala kulli hal der. Bunu işten kişi eğer hamdetmişse Allah'a yerhamke Allah. Yerham Allah sana rahmet etsin der. Tekrar hapşıran kişi Yehtikumullah ve yuslihu balekum. Yani yerhamkallah Allah sen rahmet etsin. Yehtikumullah Allah sizi hidayet etsin ve yuslihu balekum işlerinizde düzenlesin diye bu şekilde duayı meşru kılmıştır. Burada e, şuna da işaret etmek gerekir. İbn Ömer radıyallanadan Tirmizi'nin rivayet bir tanesi tabiinden bir tanesi hapşırıyor ve Elhamdülillah ve selam aleyhi Resulullah diyor. Yani Allah'a hamd olsun, Resul'üne de selam olsun diyor. İbn Ömer radıyallahu ben öyle mi diyorum diyor. Yani kimden duydun? Biz böyle mi diyoruz? Sahabeler olarak böyle mi diyoruz? Bizden mi duydunuz ki böyle söylüyorsunuz? Bizim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan işittiğimiz, öğrendiğimiz sadece Elhamdülillahi ala kulli hal sözüdür. Başka bir şey değil. Yani normalde salat etmek, Allah Resulüne selam vermek Allah azze ve celle'nin de kitabında bir emri olmasına rağmen kişi demek ki bu konuda Müstakil, başıboş değil, ee, yani herhangi bir zikri belli bir olayın peşine e, eklemesi meşru değildir. Bu yüzden İbn-i Ömer aslında yanlış bir şey söylememesine rağmen e, yanlış bir yerde söylemesinden dolayı karşı çıkıyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öğrettiği doğru şeyi gösteriyor. İnsanlar hiçbir bidat çıkarmasın ki, hiçbir dini yenilik çıkarmasın ki mutlaka bir sünneti ortadan kaldırır. Mesela ezan okunduğunda Aziz Allah Celle Celalu denilir. Bu aslında Allah Azze ve Celle'yi övmektir, yüceltmektir. Fakat ezan sırasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey öğretmemiştir. Sahabeler böyle bir şey uygulamamışlardır. Bunu alışkanlık haline getiren insanlar da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ezanda söylenecek şeydeki sünnetinden habersizler. O sünnet yok oluyor. Ezan okunduğu zaman ezanı işten kişinin müezzinin dediklerini tekrar etmesi sünnet. Yani o allah Ekber, allah Ekber dediğinde aynı şekilde allah Ekber demesi. Ee, i̇şte Eşhedü Enne Muhammeden Resulullah dediği zaman Radîtu Billahi Rabben ve Bilislam Dinen ve Muhammedin Nebiyya demesi. Ee, Hayyal-i ve hayyal Felah sözlerini söylediğinde La Havle ve La Huvvete illa Billah demesi. Ee, ezan bittiği zaman da vesile duasını, okuması. Allahümme Rabbe Hazreti davet ve salatü kayma diye başlayan bu duayı okuması Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tavsiye etsin. Fakat insanlar bunu daha basit bir sözle unutmuşlar, terk etmişlerdir. Aziz Allah Celle Celaluhu diyerek aslında Allah'ı zikrettiklerini, iyi bir şey yaptıklarını zannederken aslında dinde bir bid'at, yani her bid'at sapıklıktır buyurulmasına rağmen yani görünüşte dine uygun gibi gözükse dahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine benziyormuş gibi gözükse dahi Allah'a yakınlaştırıyormuş gibi gözükse dahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dinde her sonradan çıkarılan şey sapıklıktır buyuruyor. Yine insanların Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra Allahu lazim demez. Yanlış bir söz değil. Yani Allah muhakkak doğruyu söyler diyor. Yüce olan Allah doğruyu söyler. Fakat Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra bunu söylemek bidattır. Bugün bunun bidat olduğunun en bariz alameti şayet kişi Kur'an-ı Kerim okur da arkasından Allahu lazim demezse sanki büyük bir eksiklik yapmış gibi hisseder. Halbuki dinde böyle bir şey yoktu. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra sadakallahu lazim demedi. Sahabeler bunu söylemedi. Onlar bunu eksik yapmadılar. Hatta insanlar bunu biraz daha süsleyerek. Subhane Rabbike Rabbil İzzet diye daha başka şeyler de ekliyorlar. Eğer cemaatinde okuyorlarsa bir de El-Fatiha gibi şeyler ekleniyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki sünneti ise e, yani gerek Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra gerek e, herhangi bir meclisten kalkarken herhangi bir meclis bittiğinde e, Nesai'nin Amel-i ile kitabında say da geliyor bu Ayşe Radiyallahu Anh'a'dan Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra da bu zikri yapına dair Subhanekallahumma ve ve eşhedü en la ilaha illallah ente vahdeke la şerikelek ve estağfuruke ve etûbü ilek. Bakın insanlar bu zikri unutmuştur. Sünnette olan yerine başka, o sünnette olmayan bir şey koymuşlardır ve bunu ibadet maksadıyla, Allah'a yakınlaşma maksadıyla resulün meşru kıldığından daha başka bir şey söylüyorlar. Yani her bir bidat mutlaka bir sünneti ortadan kaldırır diyor İbn Abbas'a devanlar. Aynen dediği gibi. Müzik dinleyenler münafıklara benzer. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur: İnsanlar arasında başkalarını bilgisizce Allah'ın yolundan saptırmak ve onu alay almak için boş sözleri satın alanlar bulunmaktadır. Lokman suresi 6. ayet. İbn Mesud radiallaan şöyle demiştir: Bu ayette geçen boş sözler kastedilen musikiydir. Bunu sahip bir isnadla Hakim, Taberi, Beyhaki, İbne bir şeybe, Zemul Melahide, de bir dünya, Ziyârul Makdîsi, İttibaus Sünen de ve daha başkalar rivayet etmişler. Şeyh Albani es-Sahiha'da isnadının sahih olduğunu söylemiştir. Aynısını yine sayı isnadla İbn Abbas radiyallahıhü, Cabir bin Abdullah, İkrimah Mücahit, Hasan el-Basri, Said bin el-Cübeyr, Katade ve İbrahim Neha'i radiyallahu anhum de söylemişlerdir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Necm 61. ayetinde ve hem de gafilsiniz. İbn Abbas radiyallahu anh, dedi ki bu, bu ayette gaflet ile kastedilen müziktir. Bunu da sahib-i isnatla Abdurrazzak tefsirinde İbni Ebi Şeybe Musannef'te Taberi tefsirinde Beyhaki İbni Dünya Zemmül Melahi'de rivayet etmişlerdir. Mücahit Rahimullah ayette geçen bu Necm 61'de geçen ve gafilsiniz diye tercüme ettiğimiz Samidun kelimesini şöyle açıklamıştır. Yemen halka bir kimse şarkı söylediği zaman Semmede derlerdi. Yani Samidun Gafilsiniz, yani müzik, şarkı e, söylemektesiniz manasına gelir diyor. Bunu Hasan bir ile Taberi rivayet etmiştir. Allah Teala İsra 64. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. İşlerinden gücünün yettiklerini sesinle titret. Aleyküm <gülüyor> selam Bu e, şeytana hitap. İçlerinden yani insanların içlerinden gücünün yettiklerini sesinle titret. İsra 64. ayet. Mücahit Rahimullah dedi ki bu ayette kastedilen şarkı ve müzik aletleridir. Yani şeytanın sesiyle kastedilen şarkı ve müzik aletleridir. Bunu Taberi, İbn Ebati, İbn Abdü'l-Dünya rivayet etmişlerdir. Nafi Raimolla diyor ki İbn Ömer radıyallanma ile birlikte yolda gidiyorduk. Bir çoban kavalı sesi duydu. Bunun üzerine parmaklarını kulaklarına tıkadı ve yolunu değiştirdi. Yani müziği duyamayacak kadar bir yere uzaklaştı. Dedi ki Ey Nafi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çoban kavalı içtiği zaman böyle yaptığını gördüm. Bunu sahip isnadla Ahmet, Ebu Davud, Beyhaki, İbn-i Halal, El Emru, Bin Maruf, Ben Nehyan, Münker'de, Taberani, Muce, Musagirde, İbn-i İbban, Zemül Melahide, İbn-i Dünya, İbn-i Sakir, Acurri, Tahrimun, Nert ve Şatranç ve Melahide, rivayet etmişler, Şeyh Elbanit, Tahrim-u Alaatid-Tarp adlı Risalesinde sıhhatini açıklamıştır. İmam Sûriti El-Emru Bil-İttiba adlı eserinde şöyle demiştir. Dinleyenini ölçü sınırından çıkarmayan ritimli olmayan ses hakkında yaptıkları böyle ise yani şu bu anlatılanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sadece bir çoban kavalı hakkında yaptığı sahabenin yine yaptığı yani dinleyenini ölçü sınırından çıkarmadığı halde bunu yapıyor. Ritimli olmayan bir ses olmasına rağmen böyleyse bu zamandakilerin çalgı aletleriyle dinledikleri müzikli seslere karşı nasıl olurdu? Suyti bunu kendi zamanında söylüyor. Yani Hicri 10. asır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şarkıcı kadınların alım satımını yasaklamış ve onların kazancı haramdır buyurmuştur. Yani cariye olarak. Eğer şarkıcı ise bunun satımını alımını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasaklamış ve bunun kazancı da haramdır buyuruyor. <gülüyor> Bunu Hasan Birisna'dla Ebu Umame Radiyallahu anh'ten Tirmizi i̇bn Mace, Hümeydi, Ahmet, İbni Ebit Dünya ve başkalar rivayet etmişlerdir. Taberi Rahimullah diyor ki meşhur alimler müziğin haramlığında ve bunun yasaklığında icma etmişlerdir. Suiti diyor ki Onların zamanlarında söylenen şarkılar züht hakkında olmasına rağmen yasaklığında birleşmişlerdir. Yani onlar ilahi kaside gibi şeyler hakkında çalgıyı e, haram olduğunu söylüyorlar. Peki ya bu zamanda çıkarılan şeyleri görselerdi ne derlerdi? Şüphesiz çirkinlikler artmıştır. Salih Selefe uy ve bunlardan sakın ey kardeşim. Nitekim i̇bn Mesud radiyallahu şöyle demiştir. Müzik tıpkı suyun baklayı yetiştirdiği gibi kalpte nifakı yetiştirir. Bunu sahip isnadla mevkuf olarak Beyhaki, Ebu Bed İmam da İbn-i Bi Dünya Zemül Melahi de Mervezi Tâziyü'l-Kuddis Salat'ta Ziyaül Maqtisi İttibâü's-Sünende rivayet etmişlerdir. Elbani Tahrimu Alat tartta sayı olduğunu söylemiştir. Bu merfu olarak da rivayet edilmiştir. Fakat isnadı zayıftır. Bunu Ebu Davud, Beyhaki, İbnadi, İbn-i Bi Dünya rivayet etmişler. Yani Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a ulaşan bir isnadı zayıf ama İbn Mesud radıyallahu anın kendi sözü olarak sahih. Yine Ebu Hürer radıyallahu anten merfu olarak zayıf isnatla Fevaidu Ebi Ali Es-Savaf el yazma e, hadis cüzünde e, bunu rivayet ediyor. Yine Cabir radıyallahu anten merfu olarak zayıf isnatla Beyhaki Şuabü'l-İman'da rivayet ediyor. Bu tarikler aslında birbirini takviye eden tariklerdir. Yani İbn Mesud radıyallah demek ki bu sözü söylerken yani müzik kalpte münafıklığı yetiştirir. Aynı baklanın su içerisinde büyümesi gibi kalpte münafıklığı yetiştirir sözünü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işitmiş olması muhtemeldir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Amir ve Ebu Malik El Eşar'ın rivayet ettikleri hadiste şöyle buyuruyor. Ümmetimden zinayı, ipeyi, içki ve çalgı dinlemeyi helal kabul eden insanlar çıkacak. Yani bu hadis açıkça gösteriyor ki bu Buharinin rivayet ettiği bir hadistir. Açıkça gösteriyor ki bunlar haram olan şeyler ama helal sayanlar çıkacak. Zaten çalgı dinlemeyi zina ile, ipek ile, içki ile beraber sayıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İmran bin Husayn ve Enes radıyallahu anh'ın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bu ümmet içerisinde yere batırılma, hayvana dönüştürülme ve taşlanma olacak. Yani taş yadırılmaz. Müslümanlardan biri bu ne zaman olacak? Eyallan Resul Resulü dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki kadın şarkıcılar edinip müzik aletleri çaldıklarında ve içki içtiklerinde olacak. Bunu sahip bir isnabla i̇bn Ebit Dünya Zemmül Melahi'de ve Tirmizi Sünen'de rivayet etmiş. Şeyh Aybani Es-Sahiha'da sayı olduğunu belirtmiştir. Hasan el Basri Rahimullah şöyle demiştir. Defler Müslümanların işlerinden değildir. Abdullah bin Mesud'un ashabı defleri parçalarlardı. Bunu Halal el Emru bil-maruf ve nehyanın münkerde sahip isnaflar rivayet etmiştir. Abdullah bin Ahmet bin Hanbel'den babama yani Ahmet bin Hanbel'e müzik hakkında sorduğumda şöyle dedi. Müzik kalpte münafıklık yeşertir. Ondan hoşlanmam. Bunu yine Halal adı geçen eserinde Abdullah bin Ahmet el-ilel'de rivayet etmiştirdir. İshak bin İsa et-Tabba'dan Malik bin Enes'e Medine'liler müzeye ruhsat veriyor mu diye sordum. Dedi ki, bizde onu ancak fasılar yapar. Yani hep e, işte Medine'liler cevaz vermiştir falan diye böyle bir kavül aktarırlar. Medine'liler işte Çavgayı, Udu, Caiz görüyorlardı diye böyle kavüller aktarırlar. Bunların hiçbiri sahip değildir. E, bizzat Medine'nin alimi, yani Tabi'in döneminin alimlerinden İmam Malik, Tebe i Tabi'in, e, Medine'liler müziğe ruhsat veriyor muydu diye sorulan soruya Medine'lilerin ancak fasıkları bunu yapıyor diyor. <gülüyor> El-Abbas bin Muhammed et-Devri, İbrahim bin El-Münzir'den o da ona şöyle denilerek soruldu. Sizler müzeye ruhsat veriyor musunuz? Dedi ki Allah'a sığınırım. Bizden bunu yapanlar ancak fasıklardır. Meşhur İbnül Münzir Rahim Allah'tan. Abdurrahman el e müte Ahmet bin Hanbel'e Kaside ehli hakkında ne dersin? Dedim. Dedi ki bidattır. Onlarla oturulmaz. Yani kaside söyleyen, kaside okuyan kimseler. Bu bidattır. Çünkü bunu yani müzik haram. Bu ise daha kötü. Yani ilahi adı altında Allah'a yakınlaştırıcı olduğu inancıyla kasideler okunması. Bunun esnasında da işte def çalınması, ut çalınması veya ne çalınması. Bu diğerinden daha beter. Yani bu diğerinden daha beter. Şafii Rahimullah dedi ki Irak'ta tağbir denilen bir şey bıraktım. Zındıklar onu Kur'an'dan alıkoymak için uydurmuşlardı. Tağbir, musiki ve kaside meclisleridir. Ebu Mansur el Eseri ki bu e, Arap dili imamlarından birisi şöyle demiştir. Bir topluluk Allah'ı zikir, dua ve yalvarma ile toz kaldırırlar. Allah Azze ve Celle'yi zikrederken söyledikleri şiirlere tağbir, toz kaldırma adını vermişlerdir. Yani kabere Toz demek. Yani böyle hani bir yerde toz kaldığı zaman ağbere. Kişinin üstü başı toz ol zaman ağbere derler. Takbir işte bu toz kaldırma. Hoplayıp zıplama. E, Cuş uğruşa gelme. Zikirden dolayı. İşte İmam şafii'nin zındıklar Kur'an'dan alıkoymak için uydurdular dediği şey Sufilerin uydurduğu şey. Bugün Şiaların ve Sufilerin yaptığı şey. Sanki onlar söyledikleri şarkı esnasında ayaklarıyla yere vurmaları ve raks etmeleri sebebiyle toz kaldırma anlamına gelen bu ismi kullanmışlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kevbe'yi yasaklamıştır. Kevbe, darbuka ve davuldur. Nefesli çalgıyı Faci Rahmak'ın sesi olarak tanımlamıştır. Geçmiş alimler İmam Ahmet Rahimullah gibi eğlence ve müzik aletlerinin haram olduğunu bildirmiştir. Ut, tambur, kaval, keman ve zil bunlardandır. Kemençe, kanun, ork, piyano, gitar ve benzeri modern eğlence ve müzik aletlerinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müzik aletlerini yasakladığı hadisinin kapsamına girdiğinde şüphe yoktur. Üstelik bu aletler coşturup eğlendirmede ve etkilemede bazı hadislerde haramlığı bildirilen eski enstrümanlardan çok daha ileridir. Müzik aletlerinin günümüzde ilahi adı verilen kaside ve neşidelerle birlikte çalınması ibadetlerini müzik eşliğinde yapan ehli kitabı ve kitapsız kafirleri taklitten kaynaklanmaktadır. Hatta İbn-i Kayyim Rahimullah ve benzeri ilim Ehli'nin değindiği gibi, müziğin coşkusu ve sarhoşluğu içkinin sarhoşluğundan daha büyüktür. Müziğe şarkı sözleri ve çalıp söyleyen şarkıcı kadınların sesleri eklenince şüphesiz günah daha da büyük olur ve bunun haramlığı daha kuvvetlenir. Şarkının sözleri aşk, sevgi, tutku ve güzelliklerin nitelendirilmesi olunca sorun daha da büyür. Bu nedenle alimler şarkının, zinanın postacısı olduğunu ve kalpte nifak meydana getirdiğini söylemişlerdir. Genel olarak şarkı ve müzik konusu bu zamanın en büyük fitnelerinden birisi olmuştur. Günümüzde saatler, ziller, çocuk oyuncakları, bilgisayar ve bazı telefon cihazları gibi birçok eşyaya müziğin girmesi bu sorunu daha da artırmış ve müzikten sakınmak kesin kararlılık gerektiren bir iş haline gelmiştir. Allah yardımcımız olsun. Kur'an'ı müziki makamlarıyla okuyan bizden değildir. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Kur'an ile teganni etmeyen bizden değildir. Diğer rivayette Kur'an'ı sesli okumayan bizden değildir. Cehirli cehri bir şekilde okumayan bizden değildir lafzıyla gelmiştir. Bunu Bukhari, Behaki, Hatip tarihi Bağdat'ta İbn Asakir rivayet etmiştir. bin Nebi Vakkas radıyallahuh anten, Ahmet bin Ambel, Ebu Davud Tarimi, Ebu Yala ve başkaları, Sahabi Malik radıyallan'dan Hakim Abdurrazak, İbn Abbas radıyallanmadan Hakim ve Taberani, Abdullah bin Zubeyr radıyallanmadan Bezzar, Du'labi, Ayşe radıyallanadan Ebu Yala İbnadi, Said bin Ebi Said radıyallahuh ante'den Ebu Davud, Ebu Lübabe radıyallan'dan Ebu Davud Beyhaki ve başkaları rivayet etmiştir. Yani bu mütevatir bir hadis. Kur'an ile teganni etmeyen bizden değildir. Bazıları buradaki teganni kelimesini işte gına, musiki manasında zannetmişlerdir. Bu çok yanlış bir yorum. Teganni ile kast edilen Kur'an ile yetinmek demektir. Yani Kur'an'dan dolayı ücret alan bizden değildir. Kur'an ile yetinmeyen, yani Kur'an'ı sesini yükselterek, yüksek sesle okumayan, yani musiki olarak ruhun gıdası diyorlar ya şimdi muziki olarak Kur'an ile yetinmeyen bunun yerine başka yer, şeyler edinen bizden değildir. Yani hadisin manası budur. Veki bin el-Cerrah ve Süfyan bin Uyeyne dediler ki Kur'an ile teganni onunla yetinmek demektir. Ebu Ubeyt, Şube, Eyüp, yani Eyüp es sahdiyani Tahavi, Darimi, Beyhaki, Kurtubi, İbn Kesir, Nebevi ve pek çok alim de bu görüştedirler. Bu mana söz konusu tehdit ile uyumludur. Yoksa mesela bizden değildir gibi bir tehdit var. Kur'an'ı müzik makamıyla okumayan niye bizden olmaz? Yani bu zaten e, tehdit ile uyumlu değil. Ama Kur'an'la yetinmeyen, yani bundan dolayı ücret alan, hakkında tehditler e, var hadis-i şeriflerde veya e, Kur'an'ı bırakıp başka müzik gibi başka eğlencelerin peşinden giden, evet bunlar bizden değildir. Bu tehdide uygun. Ebu Hürer'i Radyalan ve başkaları teganniyi Kur'an'ı yüksek sesle okumak kastediliyor diye açıklamışlardır. Yani sahabenin tefsiri başkalarının saptırmalarından çok daha önceliklidir. Bu, bunda Buhari rivayet ediyor. Adı geçen alimler, bazı bidatçilerin bu hadisteki teganni kelimesini kendilerinin ezgi gibi Kur'an okumalarına delil getirmelerine şiddetle karşı çıkmışlardır. Nitekim böyle bir saptırmaya ihtimal vermeyecek kadar sarih ibareler vardır ve sesi dalgalandırarak elhan, Ezgi ve melodilerle bir harf eksiltmek veya artırmak şeklinde uzatma ile Kur'an okumanın haram oluşunda icma vardır. Şu ayette Kur'anı açık, anlaşılır ve acelesiz okumak emredilmiştir. Ve rettilil Kur'ane terti ile yani Kur'an tane tane tertil ile oku. Müceminil Suresi 4. ayet. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem kendisinden sonra ümmeti için korktuğu bazı asetleri saymış ve sonunda şöyle buyurmuştur: Bir de şu kavimden uzam. Onlar Kur'an'ı şarkı gibi okurlar. Bir kimseyi ilim sahibi olmadığı halde sırf şarkı gibi Kur'an okuduğu için imamlığa geçirirler. Bunu Elbani Sayıha'da e, tarihlerini çıkarmıştır. Birçok sahabeden gelmiştir bu rivayette. Ebu Hureyre Radyalan'tan Abdurrezzak, Taberani, Ebu Naim, i̇bn Sad, i̇bn Sakir, Mustafiri, Huzeyfe Radyalan'tan Ebu Naim, Hilye'de rivayet etmiştir. Ali Radyalan'tan Şeceri Emali'de, Ebu Saide Şaşii, Cüzün'de, Uleym radıyallahu anhten İbn Ebi Şeybe, El Hakem bin Amr el-Gıfar'den Hakim, Taberani ve Mustafiri, Amr bin Abese radıyallahu anhten Taberani, Abese el-Gıfar'den Bukhari Tarihül Kebir'de, Ahmet Bezzar ve başkalar rivayet etmiştir. Avf bin Malik radıyallahu anhten Ahmet, İbn Ebi Şeybe, Taberani, Ziyavlul Maktisi el Muntakada rivayet etmişlerdir. Seyir bin saat ve Cabir radıyallahu anhumadan gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, Bizler Kur'an okuyorken yanımıza çıktı. Aramızda Arap da acem de vardı. Buyurdu ki: "Okuyun. Her okuyuş güzeldir. İleride bir kavim gelecektir ki bunlar Kur'an'ın kelime ve lafızlarını okun yontulması gibi yontacaklar. Ondan hasıl olacak karşılığı ahirete bırakmayıp dünyada alacaklar." Yani bunlar Kur'an okumaktan dolayı ücret almak ve yani bu ücreti alabilmek için de güzel okumaya gayret göstermek. Öyle ki mesela harflerin mahreçleri için aşırı bir şekilde kendilerini zorlamaları. Mesela bir hocaya gidersin, aylar sürer bir tek harfin mahreci için oyalar durur. Yani bu da yasaklanıyor. Yani bu okuyuştaki aşırılıktan sayılıyor. Bu hadisi Ebu Davud, İman İman'da Beyhaki, Tarül Kebir'de Bukhari ve Müsned'in de İbnebi Şeybe sahibi isnatlar rivayet etmişlerdir. Neffel bin İyas şöyle diyor. Bizler Ömer radıyallahu anın zamanında mescitte durur, grup grup olurduk. İnsanlar ise gruplardan en güzel sesli olanlara meylederdi. En güzel sesli olanlara meylederdi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu an, görüyorum ki Kur'an'ı nameler gibi okuyorlar. Vallahi şayet gücüm yetseydi onların bu hallerini değiştirirdim dedi. Yani adamların sadece sesi güzel ha. Yani bu teganni, musiki makamlarını uygulamıyorlar. Sırf sesi güzel olduğu için insanlar bunlara meylettiği için, bunu namelerle okumak şeklinde değerlendiriyor Ömer radıyallahu anh. Bu Hasan bir isnadla Bukhari, Khalku Ef Ali ibadda İbn Sattabaqatta Muhammed bin Nasr el Mervezi Kayamun Leylle rivayet etmiştir. Enes radıyallahu anh insanların sonradan ihtias ettikleri bu ezgilerle Kur'an okuyan birini bundan yasaklamıştır. Bunu Darimi İbn Bişeybe İbn-i Kethir, Kur'an'da sahip isnaplar rivayet ediyorlar. Muhammed bin Sirin Rahimullah, tabi imamlarından dedi ki, önceki alimler yani sahabeler ve tabiin şu ezgilerin sonradan ortaya çıkarmış bidat olduğu görüşündeydiler. Yani açıkça selepuna bidat diyordu. Salim bin Abdullah Rahimullah birisinin lahinlerle Kur'an okuduğunu işleyince, bu şarkıdır, bu şarkıdır diyerek orayı terk etmiştir. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, Kur'an'ı Arap lahni ve Arap sesleri üzere okuyun. Sakın ha, fasıkların ve Yahudiler ve Hristiyanların lahni üzere okumayın. Bilesiniz benden sonra bir kavim gelecek ki, onlar Kur'an okurken şarkı ve matem tercihi gibi tercih ile, yani sesi dalgalandırarak okuyacaklar, onların imanları laftadır, gırtlaklarından öte geçmez, kalpleri fitne ve fesada uğramıştır böylelerinden hoşlanan kimselerin kalpleri de fitne ve fesat içindedir. Bunu sahih ligayri bir isnatla taberani evsatta beyhak şuabliman'da hakim ettirmizi nevadirul usulde zehebi el muktena'da ibni kesir fedalül kuran'da e, daha başkaları rivayet etmişlerdir. Birçok tarihten gelmiştir bu. Hadis şahitleriyle sahiktir. Yani tevhaneli Tabi. Evet, dinlemesi de caiz değil. Yani musiki <gülüyor> makamlarla okuyorsa birisi bunu dinlemesi de caiz değil. Yani burada e, Arap sesleri okuyun. Arap sesleri üzere okuyun. Faslar ve Yahudilerin üzere değil. Şimdi sırf okuyuş güzel olsun diye özellikle Türkiye'de U harflerini Ü okumaya. Arapçada Ü yok. Oh. Ama kütibe Aleyküm yani böyle e, Ü harfini güya daha güzel e, geliyormuş kulağa diyerek ısrar ederler ve Kur'an kurslarında maalesef bu şekilde okuduğu hale gelmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise Kur'an'ı Arap <gülüyor> lahmü üzere okuyun, Acemlerin lahmü üzere okumayın diye yasaklıyor. Ebu Derdar Radyallahu dedi ki sizleri Kur'an'ı tahrif eden, onu okuyuşla haddi aşan, Kur'an ile dava geçenlerden sakındırırım. <gülüyor> Katadir Rahimullah anlatıyor, Enes Radiyallahu Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın kıraatinden sordum. Şu cevabı verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem medleri uzatırdı. Yani uzun eceleri uzatırdı. Sonra örnek olarak Bismillahirrahmanirrahim'i okudu ve uzatılacak yerleri belirgin şekilde uzattı. Bismillahirrahhi uzattı. Yani Bismillahirrahhi. Errahman derken o elifi uzattı. Errahimi uzattı. Şu hadise gelince, Abdullah bin Muğaffel radiyallahu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i devesinin üstünde Fetih suresini okurken gördüm. Sureyi tercih üzere okuyordu. Bunu Buhari, Müslim ve Ebu Davud rivayet etmişlerdir. Yani hadis sahiptir. Bu tercih, sesi kaldırıp indirmeyle okuma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine binmiş olduğu devenin hareketinden kaynaklanmıştır. Bu sadece binek üzerindeyken istek dışı olarak Tercih yapmanın caiz oluşunu gösterir. Mesela uzatıyor fakat binen hareketinden dolayı bir dalgalanma oluyor. Demek ki kişi bundan mesul değil. Bu bunun cevazını gösterir. Başka yerde yani bilerek kasten bunu yapmak caiz değildir. Esma radiyallahu anlatıyor. Seleften hiç kimse Kur'an-ı Kerim'in tilaveti sırasında bayılıp düşmezdi. Onlar ağlar ve ürperirlerdi. Sonra bedenleri ve kalpleri zikrullah için yumuşardı. İmam Neveviye soruldu. Şimdi Dimeşk'te bazı cahiller cenaze üzerine teganni ile harfleri birbirine katarak fazladan harf ekleyip uzatarak Kur'an okuyorlar. Bu kötü bir hareket midir? Cevabında dedi ki, cenaze üzerine bu şekilde Kur'an okunması çok çirkin bir şeydir. Alimlerin ittifakı ile haramdır. Bu hususta İmam Maverdi ve başkaları icma olduğunu söylediler. Hatta yöneticilerin üzerine bunlara mani olmaları, tevbeye çağırmaları ve cezalandırmaları gerekir. Bu her Müslümana vaciptir. Yine şöyle demiştir, Kur'an'ı böyle haram tegannilerle okumak bir takım cahil, aşağılık ve zalim kimselerin müptela olduğu bir musibettir. Onlar cenaze ve mevlid gibi bidat merasimlerinin okuyuculardırlar. İşte bu açıkça haram olan bir bidattır. Kadı Maverdi'nin de dediği gibi böyle okuyuşu dinleyende fasık olur. Bunu bir anda zikrediyor. Bir önceki zikrettiğim fetvası da Feteva'sında geçiyor. Türkçe'de tercüme edildi bu Nebevi'nin fetvası. Kasidelerle raks ve sema yapanlar, zikirde cezbeye gelmeye çalışanlar Yahudilere benzer. Tevrat'ta Yahudilerin zikir şekli şöyle anlatılır. Siyon oğulları hükümdarlıklarına sevinsinler. Tef ve Ud ile dans ederek adını tesbih etsinler, terennüm etsinler. Tehlil getirin, kutsallığında, Kudüs'te Allah'ı tesbih edin. Rebab ve ud ile tesbih edin. Rebab kemençe demek. Tef ve dans ile tesbih edin. Sazlar ve zurnalarla tesbih edin. Türlü naralarla tesbih edin. Bu kitabın mukaddesin 149. mezmurunda geçen ifade. Yani tarif edilmiş Tevrat'ta yer alan bir ifade. Tasavvufçular da aynı bu şekilde zikir yaparlar. Yahudi cahiliye bidatı ile tasavvufçuların zikri arasında sıkı ilişkiyi ve benzerliği görmek için bir zikir meclisini müşahede etmek yeterlidir es Sefariyeni Raymullah şöyle demiştir. Zamanımızdaki sufilerin ateş yakmalarını, zincirli defler, davul, neyler ve udlar gibi çalgı aletleri kullandıklarını ve ayaklar üzerinde raks edip sallandıklarını görsen, elbette onların buzağıya tapan Samiri'nin arkadaşlarından kalıntılar olduklarına hükmedersin. Amr bin Yahya şöyle anlatıyor. Babamı babasından naklen şöyle rivayet ederken duydum. Babam dedi ki, sabah namazından önce Abdullah bin Mesud'un kapısının önünde otururduk. Çıktığında onunla beraber mescide giderdik. Neyse bir gün Ebu Musel Eşari radıyallahu anh yanımıza geldi ve Ebu Abdirrahman yani Abdullah bin Mesud şimdiye kadar yanınıza çıktı mı dedi. Hayır dedik, o da bizimle beraber oturdu. Nihayet Abdullah çıktı, çıkınca toptan ona ayağa kalktık. Yani e, bunlar mescide giderlerdi beraber, kapısında Ebu Mesud radıyallahu anh'ı beklerlerdi. Yoksa saygı için ayağa kalkma değil, e, beraberce mescide gitmek üzere ayağa kalkma.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 Onlar da yüz defa la ilah illallah diyorlar. Yüz defa subhanallah deyin diyor. Onlar da yüz defa subhanallah diyorlar. Peki onlara ne dedin dedi. Senin görüşünü bekleyerek veya senin emrini bekleyerek onlara bir şey söylemedim dedi. i̇bn Mesud dedi ki onlara kötülüklerini sahip hesap etmelerini emretseydin ve bununla iyiliklerinden hiçbir şeyin zayi edilmeyeceğine dair onlara güvence verseydin ya. Sonra gitti biz de beraber gittik. Nihayet o bu halkalardan birine geldi, başlarına durdu ve şöyle dedi. Bu yaptığınızı gördüğüm şey nedir? Dediler ki, ey Ebu Abdurrahman, bunlar çakıl taşları. Onlarla Allahu Ekber, La İlahe illallah, Subhanallah deyişleri sayıyoruz. Bunun üzerine İbn Mesud Radyalan dedi ki, artık kötülüklerinizi sayıp hesap edin. Ben iyiliklerinizden hiçbir şeyin zayi edilmeyeceğine kefilim. Yazıklar olsun size ey Muhammed Ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Ne çabuk helak oldunuz. Nebiniz sallallahu aleyhi ve sellemin şu sahabesi içinizde hala bolca bulunmakta. İşte onun elbiseleri henüz eskimemiş, kapları henüz kırılmamış. Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki sizler kesinlikle ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dininden daha doğru yolda olan bir din üzerindesiniz ki bu imkansızdır veya bir sapıklık kapısı açmaktasınız. Onlar vallahi ey Ebu Abdurrahman biz başka bir şey değil sadece hayrı elde etmeyi istedik dediler. O da şöyle karşılık verdi. Hayrı elde etmek isteyen niceleri vardır ki onu hiç elde edemeyeceklerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber vermişti. Kur'an'ı okuyacak bir topluluğu bu okuyuşları sadece dilde kalacak, onların köprücük kemiklerini ileriye geçmeyecek. Vallahi bilmiyorum, belki onların çoğu sizdendir. Sonra Abdullah onlardan yüz çevirdi. Amr bin Yahyan dedesi Amr bin Selem'e bundan sonra şöyle dedi. Bu halkadaki insanların çoğunu Nehrevan olayında harcilerin yanında bize karşı vuruşurken gördük. Yani sahabelere karşı haricilerin safında savaşırken gördük. Bunu sahip bir isnatla İbn-i Yalan'tan birçok tarihten gelmiştir. Bunları Darimi, Abdurrezzak, Züht'te Ahmet bin Hanbel, Taberani, Elbid'a adlı eserinde İbn-i Vatta, Ebu Naim Elhilye'de, Ziyav-i Maktisi İttiba-ı Sünen'de, Eslem bin sehl Bahşeli tarih Vasit'te, Ebu Şame el ı Elbâis'te e, rivayet etmişlerdir. Şeyh Elbâni Es-Sahih'e sahih demiştir. Yani e, başından sonunda pek çok meseleler ve hükümler içeren bir şey. Fakat burada konumuzla alakalı olan kısım şurası halkalar halinde Allah'ın ismini sayarak, yani kitapta ve sünnette bildirilmeyen sayılarla sınırlayarak. Yani umum gelmiş bir emri, mesela Subhanallah demek La ilahe illallah demek, Allahu Ekber demek tavsiye edilmiş fikirlerdir. Fakat umumdur bu. Umum olan bir emri veya tavsiyeyi Kitaptan ve sünnetten bir delil olmaksın Belli bir sayıya, belli kişilere, gruplara, belli bir zamana bunların hepsi tahsisdir bak. Böyle tahsisler bid'attir. Bunlar yüz defa böyle diyorlar. İsteyin 150 desin. Yani bu rakam önemli değil. Ama belli bir sayıya sınırladı mı yüz defa söyleyeceksin. İşte bir idareci tarafından bu söylendi mi? Yani bir de yani mescitte halk olup Toplularda zikir etmek, Allah Resulünün sünnetinde böyle bir şey yok. Zikir meclisleriyle kastedilen şey, Allah Resulün zamanda ilim meclisleridir. Veya namazların arkasında herkesin ferdi olarak, hep birazdan değil, yani bir idarecinin eşliğinde değil teker teker herkesin işte namaz zikirlerini yapması. Bunlar sayyla gelmiştir. Bunu sayyla yaparsın. Mesela namazdan sonra Allah Resulü'nün son uygulaması 25 defa Subhanallah demek, 25 defa elhamdülillah, 25 defa Allahu ekber, 25 defa la ilahe illallah demek. Bak bu sayyla gelmiştir. Sayı hadisle gelmiştir. Bunu İbn Mace, Nesai ve Ebu Abbas Es-Serrac sahih insanlar rivayet ediyorlar Zeyd bin Elkhan ve İbn Ömer radıyallanadan. Ee, sayıyla gelenleri sayıyla yapmak, yani rivayette geldiği için tahsis, tahsis edebilirsin. Ama böyle bir rivayet olmadan belli bir sayıya tahsis ettiğinde bu bir problem. Mesela ben her gün kendime bin defa salavat getirmeyi tahsis etsem bu bir bidattır. Ama sayıyla sınırlamaksızın dilediğin kadar salavat getir, dilediğin kadar kelime-i tevhid söyle. Bunda problem yok. Bunlar işte zikir yapmak için, bu zikirleri yapmak için toplanıp, bir idareci eşliğinde yapmaları sebebiyle İbn-i Mesud radıyallahu e, sahabelerde olmayan bir şey yaptınız diyor ve siz sapıklık kapısı açıyorsunuz diyor. Buna açıkça sapıklık diyor. Belki de diyor sizin durumunuz diyor. Allah Resulü haber verdi, harcilerle ilgili hadisi zikrediyorlar orada İbn-i Mesud radıyallahu Gırtlaklarından öteye Kur'an okudukları Kur'an geçmeyecek. Fakat onların okuşları yanında kendi okuşunuzu beğenmeyeceksiniz. Yani az mı sıcaksınız? Bunu sahabe hitaben söylüyor. Gerçekten de bunların ilk nüvelere çıktığı zaman sahabe kendi namazlarını, kendi Kur'an okuşlarını az görülermiş. İbadetlerini az mısamışlar Sabiler. O yüzden onlarla savaşmak konusunda da tereddüt göstermişler. Niye? ibadet ehli kimseler. Mesela Ali Radiyallahu bu Nehrevan Savaşı'nda harcaya karşı savaşma kararı aldığında... Ee, pek çok kimse karşı çıkıyordu. Ali radıyallahu anh'ın askerleri içerisinde de tereddütte olanlar vardı. Ta ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam eee zulhul et-Temimi hakkında söyledi. Bunun nesinden öyle bir adam gelecek ki sonra bu vasfları söylüyor. İşte okudukları Kur'an kıtlaklarından öteye geçmeyecek. Fakat bunlar okunyaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar. Bunların alameti bunların öldürülenleri içerisinde pazusunda kadın göğsü gibi bir çıkıntı olan, üzerinde kıl bulunan bir adamdır diyor. Nehrevan Savaşı sonuçlandığında, Ali onlara galip geldiğinde, cesetleri arıyorlar. Onlardan öldürülenleri arıyorlar. E, nihayet bu adamı bulunca, Fazus'u bu şekilde olan bir adam bulunca, tekbir getirmeye başlıyorlar. Allah'a hamdolsun diyorlar. Yoksa tereddüt içindeydiler. Çünkü namaz kılan bir topluğa karşı savaşıyorlardı. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haricilerin yeryüzündeki en şerli topluluk olduğunu Bildirmiştir. Onların öldürdüğü Müslümanların en hayırlı insanlar olduğunu, onların öldürülenlerinin de, harcilerden öldürülenlerin de yeryüzündeki en şerli kimseler olduğunu bildirmiştir. Öldürülenlerin en şerlisi olduğunu bildirmiştir. Neye rağmen? Çok güzel Kur'an okumalarına rağmen, çok fazla ibadet etmelerine rağmen, oruçtan benizleri sararmış olmasına rağmen, dünyadan züht etmelerine rağmen. Bakıyorsun bunlar dinin övdüğü şeyler gene itibariyle. Ama e, okudukları bu Kur'an gıttaklarının aşağı inmeyecek. Yani bunun içeriğiyle alakaları olmayacak. Ahmet bin Hambel'in getirdiği bir rivayette şu ziyade var. Lehlerine zannederler fakat okudukları ayet ve hadisler kendilerinin aleyhinedir. Bugün Harcer'in Müslümanlar tekbir etmek için getirdikleri hangi ayet varsa, hangi hadis varsa kendilerini bitiyor. Yani kendilerinin aleyhine Allah'ın indirdiği hükmetmenler kafirlerin takendirdir diyor. Bakıyorsun kıyasla hükmet diyor bu adam. Muayyen şahıslara mesela belli bir şahsa adı Ahmet Mehmet bu kafirdir diyor. Niye Allah'ın indirdiğiyle hükmetmedi çünkü? İyi de sen onun kafir olduğuna hükmettin. Allah'ın hangi hükmünde? Hangi ayette? Hangi hadiste Ahmet oğlu Mehmet kafirdir yazıyor. O halde böyle bir hükmü verirken böyle aleluklak e, olmaması gerekir bunu. Alaiküm aleyküm sayın. Niye bakın? Peki kadı nasıl diyor? Kadı hükmettiği zaman Allah'ın hükmüyle hükmediyor. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle kadıya vermiştir o yetkiyi. Yani Müslüman olduğunu söyleyen birisini deliller ışığında kafir olduğuna hükmet zaman kadı yetki sahibidir. Mesela sen ben zinaden birisini recmetmeye kalksak Allah'ın indirilere hükmetmiş olmayız. Bilakis Allah'ın indirdiği hükümde taşkınlık yapmış oluruz. Halbuki Allah'ın indirdiği hüküm zina edenin recmedilmesidir değil mi? Ama bunu kim yapar? Yönetici yapar veya yöneticinin yetkilendirdiği kadı yapar. Ee bu kadı yoksa o zaman biz kendimiz yapalım. Bu hükmü nereden çıkarıyorsun? Allah'ın indirdiği hükümde var mı bu? Eğer kadı, yönetici yoksa hadleri siz tatbik edin. Tekvir edilmesi gerekenleri siz tekvir edin. Var mı bu Allah'ın indirdiğinde? Demek ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Ayetini böyle aletle kullandıklarında bir yönden kendilerine dönüyor bu. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o yüzden lehlerini zannederler? Ayete bakıyor, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Bunlar da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafir işte. Lehlerini zanneder ama aslında aleyhine dönen bir hükümdür. Nitekim diğer bir hadiste Muaz Bin Cebel gelen, ve Huzeyfer Radiyalan'ta gelen rivayette, Kişi Kur'an'ı alır, okur ve güzelliği üzerine yerleştikten sonra İslam bir gömlek gibi üzerinden atar. Sonra kılıcını alır, komşusunu şirk ile itham eder. Ya bu adam Kur'an'ı okuyan ve Kur'an'ın güzelliği kendisine yerleşen bir adam ve komşusunu niye şirk ile itham ediyor? Durduk yere değil. Kendisi Kur'an ehli, o da Kur'an ehli değil. Ve onu şirk ile itham ediyor. Hangisi şirke daha yakındır? Ya Allah'ın diyorlar, itham eden o kılıçla yürüyen şirke daha yakındır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bakın, lehine zannettiği durumlar aslında aleyhine dönebilir. E, bu tehlikeli bir vadi İbn-i Mesud radıyallahu burada feraset göstermiştir. Belki de siz onlardansınız diyor. Yani hariclerden olabilirsiniz diyor. Bu kimseler, Allahu Alem İbn-i Mesud radıyallahu bunlardan yüz çevirdiğine göre yani onlar terk ediyor. Yani bu kötülüğe sadece uyarmakla Gücü yetiyor. Camide halkalar olmuş. Bunları kovup da bunları sonlandırmaya gücü yetmiyor demek ki Mesut Radiyalan. O Bu yüzden yüz çevirdi diyor. Yani onları terk etti. Hucetini beyan etti. Anlattı doğrusunu. Ve onları terk etti. Yüz çevirdi. Ve Rabi diyor ki, biz onları Nehrevan Savaşı'nda, Harcay'ın safında Ali Radiyallahu'na karşı, Sabiler'e karşı savaşırken gördük. Bu halkalardakiler bunlar. Bakın nüvesi buradan. Peki Ali radıyallahu anın karşısında savaşanlar kimlerdi? Kur’an ehliydi. Onlara ehli Kur’an deniliyordu. Osman radıyallahu anı ayaklandıkları zaman başlayan fitne de bunlar e, homurdanmaya, söylenmeye başlamışlardı. Bu Muavi radıyallahu anh ile aralarında hakem tayin ettiği zaman ehli Kur’an denilen kimseler, yani Kur’an okuyucuları, hafızlar, o zamanın hafızları bir topluluk halinde hüküm ancak Allah'ındır diyerek hem Ali radıyallahu anı hem Muaviye radıyallahu anı tekfir ettiler. Ali radıyallahu an bunlarla konuşmak isteyince sen kafir olduğunu kabul edip de tevbe etmedikçe biz seni kabul etmeyiz dediler. Çünkü hüküm Allah'ındır. Böyle dediler. Bakın ehli Kur'an. Demek ki bu mescitte halka olup Allah'ı zikreden, taşlarla Allah'ı zikreden ve bunu zikredişlerini sayan topluluk ehli Kur'an kimselerdi. Kur'an ehli olması onlara fayda etmedi. Bundan dolayı İbn-i Nasud radıyallahu anh Kur'an okuyacak bir toplulukla ilişkilendiriyor bunları ama kıtlaklarından geçmeyecek. Kur'an okuyacak ama onun içerini anlamayacaklar. Niye? Çünkü bu Kur'an'ı sahabeler, Allah Resulü'nün sahabesi sizin gibi anlamıyor bak. Allah Resulü'nün sahabesi bolca hayatta bulunuyor. Seleften uzaklar. Selefle alakası yok bu çıkardıkları şeyin. Yani sahabeler sizin gibi anlamıyor. Siz nasıl çıkardınız bunu? Yani bunda bir hayır olsaydı sahabe bu hayırda sizi geçerdi. Çünkü Allah Azze ve Celle sonradan gelenler mutlaka öne geçen muhacir ve ensara tabi olmaya e, emretmiş, buna bağlamıştır hidayetlerini. Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse hidayeti bulurlar. Hidayeti buna bağlamıştır Allah Azze ve Celle. Bunlar daha sahabe ile karşılaşan bir topluluk ve Kur'an ehli kimseler olmasına rağmen sahabenin anlayışından sapmaları sebebiyle daha büyük e, sıkıntıya uğradılar ve bakın İbn onlara demek ki bu nasihati yaptığında ne var ki bizim yaptığımızda itirazları bunlar da hala devam ediyordu ki bunlar yaptıkları işe devam ettiler neticesinde Ali Radiyan ve sahabeyle savaştılar. Yaptığımızda ne var ki? Ne yanlış var? Yani Sübhanallah demek kötü mü? Allahu ekber demek, la ilahe illallah demek kötü mü? Değil ama Allah Resulü bu şekilde yapmadı. sabeleri bu şekilde yapmadı. Her bidate bunu uygulayabilirsiniz. Sadakallahu lazim Kur'an-ı Kerim'den sonra kötü mü? Güzel bir söz söylüyoruz. Ama Allah Resulü yapmadı bunu. Sahabeleri yapmadı. Ne var ki bunda dediğin anda şu duruma düşersin. Yani hangi bidat, bidat olan ibadetlerden hangisini düşünseniz bu aynı kapıya çıkar. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ancak vahiyle konuşur. Onun söyledikleri hayırdan başkası değil. O en güzel örnek. Diyor ki her bidat sapıklıktır. Yani bidatin sapıklık olmayanı yoktur. Ama bidat dediğin şey nedir? Bidat Allah'ın Resulü ile gönderdiği, sallallahu aleyhi ve gönderdiği dinde mevcut olmayan bir şeyi dine eklemektir. İbadet diye yapmak, Allah'a yakınlaşmak için yapmak. Din kamildir yani. Evet, Abdullah bin Amir şey, Amir bin Abdullah bin Ez Zübeyr dedi ki: "Babama gittim. Bana neredeydin?" dedi.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 Bu kimselerin Allah Teala'dan korkusunu Ebu Bekir ve Ömer'in korkusundan fazla mı görüyorsun? Durumu böyle görüyorsan onları terk et. Bunu Hasan i İslam'la Ebu Naim Hilye'de Murtaza-i Zübeydi el-Emalide Eliazma yazma emal cüzünde rivayet etmiştir. Abdullah bin Urve bin Ez Ninem Esma radiyallahu Anhaya, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri Kur'an dinlediklerinde nasıl olurlardı diye sordum. Dedi ki, gözleri yaşarır, derileri yürperirdi. Tıpkı Allah Teala'nın nitelediği gibi. Ben, burada bazı insanlar var, onlardan biri Kur'an dinlediği zaman düşüp bayılıyor dedim. Dedi ki, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yani birisi şaşır zaman, euzubillahimineşşeytanirracim der ya, bunu söylüyor yani. Bunu Sayı İsnab'da Said bin Mansur tefsirinde, Beyhak şuhab İman'da İbn-i Sakir Taruh-i rivayet etmiştir. Katade dedi ki, Enes bin Malik radiyallahu Kur'an dinleyince bayılıp düşen bir topluluk soruldu. Dedi ki, onlar haricilerdir. Diğer rivayette bu haricilerin işidir dedi. Bunu da Hasan bir isnadla Ebu Ubeyt Kasım bin Selam fedailül Kur'an'da İbn-i El-İbane'de rivayet etmiştir. Ebu Hazım şöyle anlattı. Bu Selef imamlarından birisi, tabi imamlarından birisi. İbn-i Ömer radyalarına Iraklı bir adama uğradı. Adam yere düşmüş, insanlar etrafına toplanmışlardı. Ne oluyor diye sorunca, bu adama Kur'an okunduğu zaman veya Allah'ın zikredildiğini içtiği zaman Allah korkusundan düşüp bayıldı dediler. İbn-i Ömer dedi ki, Allah'a yemin olsun biz de Allah'tan korkuyoruz ama düşüp bayılmıyoruz. Yani sahabeler olarak, sahabeden böyle bir durumda olan yok. Bunu da Ebu Beyt Kur'an'da sahip isnatla rivayet ediyor. İkrime dedi ki, Esma radıyallahu anh'a seleften birinin korkudan dolayı bayılıp bayılmadığı soruldu. Esma radıyallahu anh, sahabe, ikrime tabi, yani sahabeyi soruyor. Dedi ki, hayır, lakin onlar sadece ağlarlardı. Bunu sahip isnatla, İbn-i Sa'd tabakatta ve Ebu Beyt Fedayül Kur'an'da rivayet ediyor. Hişam bin Hasan anlatıyor. Ayşe radıyallahu bir topluluk Kur'an dinleyince bayılıyor denildi. Dedi ki, Kur'an insanların akıllarında tükenmekten daha değerlidir. Lakin Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi, Sümer 23. ayetinde buyurduğu gibi, Rablerinden korkanların ondan dolayı derileri ürperir, sonra derileri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. Yani Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de iman edenleri, Kur'an ve zikir karşısındaki durumlarını böyle Bundan fazlası Sapıklıktır demek istiyor yani. Bunu da Ebu Beyt Kur'an'da rivayet ediyor. Katâder Aymullah bu ayet yani Rablerinden korkarak derileri ürperir, sonra Allah'ın zikriyle kalpleri yatışır. Zümer 23. ayetini okudu ve şöyle dedi. Bu Allah'ın dostlarının sıfatıdır. Allah onları şuurlarının kaybolmasıyla, çığlık atıp bayılmalıyla değil, derilerinin ürpermesi, gözlerinin yaşarması ve zikrullah ile kalplerinin sükunete ermesiyle niteliyor. Zira çığlık atıp bayılmak, şuurların gitmesi ancak bidat elliğinde bulunur ve şeytandandır. Abdurrezzak tefsirinde i̇bn Kesir yine tefsirinde sahip isnatla rivayet etmişlerdir. Yani selefin bu olaya bakışı bu. Günümüzde ise tam tersi yani onların sapıklık dediği şeyler Allah dostları diye nitelenmelerine, he, takvaya yorumlanıyor. Sufiler tabir denilen bidatı çıkarmışlardır. Tagbir dünyaya karşı rağbeti azaltan ve bir şarkıcının nameri olarak söylediği bir şiir türüdür. Hazır bulunanlardan birisi de bir çubuk ile söylediği şarkının maktaallarına göre bir deriye ya da bir yastağa vurur. Endef yani veya kudüm gibi bir şeye. İmam Şeyh İbrahimullah şöyle demiştir. Ben Irak'ta tagbir, defle başında kaside okumak diye adlandırılan zındıkların icad ettikleri ve kendisiyle insanları Kur'an'dan alıkoydukları bir şey bıraktım geldim. İmam Ahmed'e bu sorulunca tagbir sorulunca bidattir diye cevap vermiştir. Bir rivayette onu çirkin görmüş, dinlenilmesini yasaklamış ve şöyle demiştir. Onlardan birisini bir yolda görecek olursan sen başka bir yoldan git. Yani yolda bile karşılaşma. İmam Acur-i şöyle demiştir. Şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asabını bidatten sakındırmış, bidatin sapıklık olduğunu, Kur'an'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Raşid halifelerinin sünnetlerine, ve sahabelerin kavline uygun olmayan her amelin veya konuşulan kelamın bidat olduğunu, onun sapıklık olduğunu, onu söyleyen veya yapan kişiye reddedilmiş olduğunu onlara bildirmiştir. Onlardan biri de İrbaz bin Sariye radıyallahu anh'ın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gözleri yaşartan, kalpleri titreten belagatlı bir vaaz etti demesidir. Bu sözü iyi ayırt edin. Onun vaazında bayıldık, bağırdık, başlarımıza vurduk, göğüslerimizi yumrukladık, Kendimize attık, cahillerin çoğunun yaptığı gibi raks ettik demiyor. O cahiller vaz esnasında bağırır, bayılır, düzenbazlık yapmaya çalışırlar. Bütün bunlar şeytanın onlarla oynamasıdır. Bunların hepsi bidat ve sapıklıktır. Böyle hareket edenlere denilir ki, bil ki şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en doğrusudur. Ümmetine en güzel nasihat edenidir. Kalbi en rıkkatli, yani en ince olandır. Ashabı da kalbi en rıkkatli olanlardır. Onlardan sonra gelen insanların en hayırlılarıdır Akıl sahibi için bundan şüphe yoktur. Onlar vaaz esnasında çığlık atmazlar, bağırmazlar, raks etmezler, koplayıp zıplamazlar idi. Bu doğru bir şey olsaydı buna insanların en hak sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanda olanlar olurdu. Ancak bu bidattir, batıldır, münkerdir. Böylece bil, onun sünnetine ve ondan sonraki hidayete edilmiş Raşid halifelerin ve diğer sahabelerin Allah hepsinden razı olsun. Sünnetlerine temas edip sarılmalısınız. Bunu e, kitabul Erbayn'de yani 40 hadis şerhinde söylüyor İmam Haceri. İrbaz bin e, Sari'ye radıyallahu anh hadisinin şerhinde. Falıl bin Mihran'dan Yahya bin Mayn ve Ahmed bin Hambele bir topluluk cemaat olarak dua ediyor. Yani toplu halde birisi dua ediyor, diğerleri amin diyor. Ve Allah'ı zikrediyorlar. Bu konuda görüşünüz nedir diye sordum. Yahya bin Mayın dedi ki, Mushafı okur, namazdan sonra dua eder ve Allah'ı içinden zikreder. Benim bir kardeşim var öyle yapmıyor dedim. Onu yasakla dedi. Kabul etmiyor dedim. Ona nasihat et dedi. Kabul etmiyor, onu terk edeyim mi dedim. Evet dedi. Yani ona darıl, terk et. Küs yani ona. Bunu Ahmet bin Hanbel'e sorduğunda o da aynı şeyleri söyledi ve anlattığın şekilde toplanmak bidattir dedi. Bunu İmam Müfflih Ada Bu Şeriyede zikrediyor. Kadı İyas Raymondolla şöyle diyor: El Müseyyebi dedi ki, İmam Malik Raymondolan yandaydik. Ashabı da yani öğrencileri de orada oradaydılar Nusaybin halkından birisi dedi ki: Ey Ebu Abdül Abdillah, bizim o tarafta Suflerden bir topluk var. Yani ta İmam Malik zamanında demek ki sufilerinden topluk çıkmış. Çok yiyorlar Sonra kasideler okumaya başlıyor ve kalkıp raks ediyorlar. Bunun üzerine İmam Malik dedi ki onlar çocuk mu? Hayır dedi. Peki onlar mecnun mu? Yani cinli, deli falan mı? Adam hayır, onlar şeyhlerdirler ve akıl sahibidirler. İmam Malik dedi ki İslam ehlinden hiç kimsenin böyle yaptığını duymadım. Adam dedi ki onlar yiyorlar sonra kalkıp ayaklar üzerinde raks ediyor. Bazıları başlarını ve yüzlerini tokatlıyorlar. Bunun üzerine İmam Malik güldü ve kalkıp evine gitti. Malik olan ashabı adama dediler ki arkadaşımıza bereketsizlik getirdin. Biz 30 küsür senedir onun meclisindeydik. Bugün dışında güldüğünü görmedik. Yani bu yapılan çirkinliği komik buldu İmam Malik. Çünkü o zaman ilk defa duyuyor. Bizimki gibi Yani her tarafta yaygın bir hale gelmemiş onların yaptıkları bu çirkinlikler. Bunu Yaz Tertibül Medarik'te Venşeresi Miyar'da rivayet ediyor. Bir olmuş ama. Bölümü tamamlayalım. İzinsiz olarak konuşmaları dinleyenler azabı eline benzer. i̇bn Abbas Radyalama'dan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kim görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatırsa, iki arpa tanesini düğümlemekle yükümlü tutulur fakat bunu yapamaz. İstemedikleri halde bir topluluğun konuşmasını dinleyen kimsenin kulaklarına kıyamet günde kurşun dökülür. Tele kulaklara duyurulur veya istihbaratçılara. Kim bir suret yaparsa azap edilir ve ona ruh üflemekle yükümlü tutulur. Bunu ise yapabilecek değildir. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. i̇bn Ömer radıyallahu gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bir kimse fısıldaşan iki kişinin arasına onların izni olmadan giremez. Bunu da Hasan bir isnadla Ebu Nuaym Hilye'de hakim ettirimizi nevadül usulüle rivayet etmişlerdir. Şeyh Elbani sahih olduğunu söylemiştir. Luna Park ve sirklerde eğlenenler fasıklara benzer. Luna Parklar, deniz kenarları ve sirk gösterileri kafir ve fasıkların eğlence mekanları olup bu yerlerde içki, kadın erkek ihtilatı, yani erkek kadın karışıklığı, açılıp saçılma, müzik, sihir, hokkabazlık, hayvan kızıştırma gibi Müslümanın engel olmaya gücü yetmeyen birçok münkerat bulunmaktadır. Şüphesiz Müslümanın böyle yerlerde bulunması, ailesi ve çocuklarını buralara götürmesi Eğlencelerinde kafirlere benzeme olup caiz değildir. Bu Şeyh Abdullah el-Cibri'nin fetvası, yani onu nakletmişiz burada. Allah Azze ve Celle müminlerin özellikleri hakkında şöyle buyurmuştur. Boş şeylerden yüz çevirenler onlardır. Müminun suresi 3. ayet. İbn-i Kesir Rahimullah bu ayetin tefsirinde şöyle demiştir. Yani batıldan yüz çevirirler. Batıl ise şirk, günahlar ve faydası olmayan söz ve fiillerin hepsini kapsar. Furkan 72. ayetinde Rahman'ın kulları zuğra şahitlik yetmeyen ve boş laf edenlerle karşılaştıklarında vakarla geçip gidenlerdir. Bu ayette geçen zuğra şahitlik, şirk, yalan şahitlik ve müşriklerin eğlenceleri gibi batıl olan her şeyi kapsamaktadır. Taberi ve Kurtubi tefsirlerinde ümmetin selefinden bu konuda birçok rivayetler nakledilmektedir. Enes R.A'dan gelen rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ne ben eğlencedenim, ne de eğlence bendendir. Yani ne batıl bendendir, ne de ben batıldanım. Bunu Hasan İrsinat'ta, Edeb-ül Müfret'te, Bukhari, Bezar, Taberani, Evsatta, Beyhakî ve daha başkaları rivayet etmişlerdir. Yani burada eğlenceyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam batıl olarak nitelemekte. Ukbe bin Amir radıyallahu anh'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ademoğlunun yayıyla attığı ok atını eğitmesi ve eşiyle oynaşması dışında her eğlencesi batıldır. Evet, bunu da Hasan İr-i Sinat'la Ebu Davud, Tirmizi, Nesai İbn-i Mace ve başkaları rivayet ediyorlar. Hadiste sakıncalı olan eğlencenin bütün türleri açıklanmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan batıl olmayanlarını istisna etmiştir. Çünkü düşünüldüğü zaman bu istisna edilenlerin her birinde hakka yardımcı veya ona vesile olan unsurlar bulunur. Bunun anlamına dahil olan silahlı eğitim, koşu yarışları ve benzerleri gibi insanın faydalanacağı, bedenini eğiteceği ve düşmana karşı mücadelede kendisini kuvvetlendiren şeyler de böyledir. İbnül Kayyım böyle söylemiş ve şunu eklemiştir. Tembel kimselerin eğlendikleri tavla, satranç, güvercinlerle oynama gibi eğlence türlerine gelince bunlarda hakka yardımcı olacak bir unsur yoktur ve bununla farz olanları yerine getirme isteği söz konusu değildir. Bu tamamen sakıncadan ibarettir. Yani spor Müslümanlara gereklidir. Spor hariç ama e, oyun, eğlence türü şeylere gelince e, bunlara batıl nitelemesi yapılıyor. Salıncak ve tahterevalli ile eğlenenler mecusilere benzer. Talha bin Musarrif Rahimullah şöyle demiştir. Şüphesiz ben Nevruz günü tahterevalli ile salıncakları çirkin görürüm. Bunları mecusilikten bir şube olarak görüyorum. O salıncak üzerinde birisini görünce böyle demişti. El-Hasem bin Hakim annesinden şöyle dediğini naklediyor. Ebu Bürde radıyallahu anh'ı gördüm. Ailesinden ve çocuklarından birinin tahterevalli veya salıncak üzerinde oynadığını görünce onları döver ve tahterevalliyi kırardı. Hakimet Tirmizi diyor ki, salıncak acemlerin işidir. Bu adetleri Araplara da geçmiştir. Acemlerin adeti ve onların şekilleri sakındırılmıştır. Bu bir oyun ve eğlencedir. Hadiste geçen meraci. Acemlerin nevruz günlerinde günahlarından dolayı kalplerini paslandıran gamlarını dağıtmak üzere eğlenmek ve ferahlamak için yaptıkları bir şeydir. Çoğunlukla Acem kralları bunu kullanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu salıncakların kesilmesini emretmiş ve ahiret karşında dünya hayatını satın alanların şekline benzemeyi çirkin görmüştür. Yani eğlence ve rahatlamak için bile onlara benzemeyi çirkin görmüştür. Bununla beraber bundaki tehlike az değildir. Bazen ip kopar, boyun kırılır vesaire. Mücahit bin Cebril şöyle rivayet ediyor. Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni tahterevalli veya salıncak üzerindeyken gördü. Sonra benimle evlendi. Yanıma, yanına girdiğim zaman salıncakların kesilmesini emretti. Bunu sahip bir isnatla temman fevaidinde Ebu Süleyman Casimettevseri Ravdu'l-Bessam'da e, tahkikini yaparak isnadı ceyit. Yani e, sahihe yakın demiştir. Ebu Hatim ve Yahya bin Mayın, ee, Mücahit bin Cebrin Ayşe Radyalana'dan işitmediğini söyleseler de İbnül Medini işittiğini ispat etmiştir. Hadis usulünde kaide e, ispat eden nefk edene mukaddemdir. Yani birisi işittiğini söylüyor, birisi işitmediğini söylüyorsa işitti diyen de daha fazla bilgi vardır. O tercih edilir. Ali bin El Medini de bu konuda hadis konusunda imamlardan birisi. Sözü muteberdir. Evet. Ayşe Radyalana'dan şahitleri var. Diğer bir şahidi Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salıncakların koparılmasını emretti. Bunu Taberani mucemlev i hakim ettirmizi nevadürül usul'de rivayet etmiştir. Salih Ebu Halil'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salıncakların koparılmasını emretti. Bu mürseldir bir rivayet görüldüğü üzere. Ebu Davud Merasil'de Beyhaki, Sünende ve El-Adab'da yani İbn-i Dünya Zemmül Melahi'de rivayet etmiştir. Yine İbn-i İbn-i da zayıf bir şahidi var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem salıncaklardan yasakladı ve koparılmasını emretti lafzıyla. Bunu da hatip tarihinde rivayet etmiştir. Bunun esnafında Amr bin Muhammed el-Esam zayıftır. Fakat rivayet tarihleri bir araya gelince Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın salıncakların koparılmasını emrettiği, bundan yasakladığı sabit olmuştur. Vaka olarak çubukta birisi vardı. Bunun... Yeni doğmuş bir bebeği, ailesi artık annesi herhalde salıncakta unutuyor, gidiyor. Salıncak ters döndü ve e, ipliği, boğazını, yani boğazı o ipliklerde takılı kalmış, o şekilde ölmüştü yani. Bu e, sünnete kulak tıkamanın bir şeyi. Sonuncu, Allah muhafaza. Şey de yasak mı hocam? Mesela çocukla çarpışan arabayı falan. Bilmiyorum. Yani. Yani Luna, Park, yani Luna Park Luna Park dışında olursa, <gülüyor> yani genelde Luna Parkta olduğu için, <gülüyor> falan yani nas gelmedikçe biz bunlara haram gibi bir hüküm veremeyiz. Yani şimdi eğlenceler için batıl denirken de biz bunlara haram hükmünü alelütla söylemiyoruz. Allah Resulü neye haram değilse biz ona haram deriz. Tavla, satranç gibi şeylere gelince bunun hakkında e, kınayıcı ifadeler kullanmıştır Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam. Allah izin verirse Rikak ve züt kitabıyla bir sonraki derste devam edeceğiz. Yani biz burada e, kıyas yolunu tutmayız. Nasların sınırında dururuz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, genel olarak mesela cihada yardım eden kişinin e, fiziki olarak gelişimini sağlayan veya zihinsel olarak gelişimini sağlayan şeylerde e, yasaklayan bir delil olmaz sürece biz bunları mübah kabul ederiz ama yasaklayan bir delil varsa, mesela diyorlar tat, satranç zeka geliştirir falan diye Allah Resulü'nden ve sahabelerden bu konuda tehdit içeren ifadeler gelmiştir. Biz satrançtan uzak dururuz. Başka şeylerle e, buna bakarız. Ama kendini bilmiyorum. Yani hocam şey, şey olur. Olur. Yani adına evet. e, yani Cihat hazırlığı yani. niyetiyle bunu yapmak lazım. Aynı mesela ok şey. atışları. Burada omurli sakat yaptığımız spor olur. Binc, diri olmak iyidir. Ezan konurken Allah'ın imam ne dersiniz? Siz doğru tekrarlayın mısınız? Günümüzdeki bu ezanla hoparlörlerden çıkan ezanla tekrar etmeniz gerekmez. Müezzini işittiğinizde diyor, hoparlör işittiğinizde değil. Hoparlör müezzini işitmiyorsun hoparlörde. Çınlama işitiyorsun. Üç Evet. Yani çıplak sesle, çıplak sesle birisinin ezan okuduğunu işittiğinde sen onu tekrar edersin. Şimdi bu Şimdi e, ben sabah namazın arkasına olacak şekilde sahih bir şey bilmiyorum. Yani bu benim bilgi eksikliğim olabilir. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü'nü <gülüyor> günde yüz defa Subhanallah'ı ve bir hamdihi demeyi tavsiye ediyor. Ama bunu sabah namazından sonra tahsis etmek delil ister. Eğer delil varsa <gülüyor> de delil yoksa yani de defa, Sabah namazından sonra mı? Sabah namazından sonra mı diyor? Ben de, ben de, ben de. Ya, öyle okumuş olabilirsin de sahih de. midir değil midir ona de, bakmak lazım sonra inşallah. Sonra. Bana da bilmiyorlar. Sabah. Bana da Sabah Sabah 100. <gülüyor> yani 3 kere bana da bilmiyorlar. Tabi sen tayin da. ettiğinde sıkıntı olur. Yani günlük söyleyebilirsin ama illa sabah namazın arkasında söyleyeceğin diye eğer delilsiz olarak tahsis ederse sıkıntı. 1 rivyatta 170. Evet, terkünetüs. Subhanakallah ve bihamdik ve eşhedü en ve estağfiruke ve etûbuke.